Don't forsake him, strike dear mistress and cure his heart. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir snafli programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Saint Laurent, Yves Saint Laurent'ın hayatını anlatan geçen sene çıkmış ikinci film bu hafta vizyona giriyor. Ondan bir parçayla başladık. Velvet Underground ve Nico birlikte seslendirdiler. Venus in First. Evet, bu hafta dokuz yeni filmimiz var vizyonda. Onlardan bahsedeceğim. Bunların dördü yerli, beşi yabancı.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 E, biyografik film ünlü Fransız modacı Yves Saint Laurent'ın hayatını anlatan e, bunlardan ilki aslında Cannes'da e, e, ilk olarak gösterildi e, üzerine de oldukça konuşuldu ama e, ikisi de şu anda bir taraftan yaklaşmakta olan Fransız Cezar Ee, ödüllerinde de adaylıkları var ama bu hafta bizde vizyona giren e, Saint Laurent e, Bertrand Bonello'nun yönettiği bu filmde e, başrollerde Gaspar Uliye, Jérémy Renier, Louis Garel e, gibi isimler yer alıyor. Şu anda bu Saint Laurent Sezar adaylıklarında 10 adaylık ile Daha ön planda Yves Saint Laurent öbür film ise 7 adaylığa sahip. Bu senin e, Fransız e, sinema ödülleri Sezarlarda adaylıklar açısından. E, bu saymış olduğum üçlüye Lia Seydoux, Amira Kassar, Aymelin Valat ve Helmut Berger gibi isimler de eşlik ediyor. E, bu filmde e, Laurent'ın kariyerinin en parlak dönemi olarak e, kabul edilen 1967 ve 76 yılları arasında yaşadıklarına odaklanılıyor bunun aslında öteki film çok daha iddialı birazcık daha şaşalı olduğunu söylemek mümkün ama oldukça beğenildiğinde söyleyebilirim özellikle başrolde Gaspar Ulyen'in İfsen Saint performansını yakalaması açısından oldukça beğenildim Bence hani özellikle moda severlerin de ilgisini çekebileceğini düşünüyorum bu filmin. E, Yves Saint Laurent enteresan bir figür. 20. yüzyılda e, modaya ciddi anlamda yön veren isimlerden biri olmuş. E, kabul edilemez diye düşünülen pek çok şeyi ilk yapan isimlerden biri. Dolayısıyla hem de e, dolayısıyla bir dönem filmi. Dediğim gibi 60'ların sonu 70'lerin Ortasına kadar geçen dönemi ağırlıklı olarak anlattığı için bu hafta itibariyle vizyonda Sen Laurent. Haftanın bir diğer yapımı ise The Age of Adeline, Ölümsüz Aşk adıyla bizde de vizyona giriyor. Ee, filmin orijinal adı Adeline'ın Yaşı e, demek aslında. Çünkü e, filmin ana kahramanının alameti farikası bir türlü yaşlanmaması. Ee, ...ama Benjamin Button'dan daha farklı bir durumla karşı karşıyayız burada. Filmin yönetmenliğini Lee Toland Krieger e, üstlenmiş. Başrollerinde Blake Lively, Michael Hausman, e, Harrison Ford ve Ellen Burstyn yer alıyorlar. Bu filmde e, Blake Lively'nin canlandırdığı Adeline karakteri e, biraz mucizevi bir biçimde. E, neredeyse 80 senedir hiç yaşlanmıyor. 80 senedir 29 yaşında. 29 yaşında geçirmiş olduğu travmatik bir e, trafik kazası sonrasında bir araba kazası sonrasında e, hakikaten bir mucize gerçekleşiyor ve Adeline yaşlanmamaya başlıyor etrafındaki herkes kendi çocuğu e, e, arkadaşları e, da yaşlanırken e, ama bir taraftan da bu sırrını korumak istiyor hani kamuoyunun önüne de çıkmak istemiyor bu olağanüstü durumuyla dolayısıyla oldukça münzevi bir hayat sürüyor ee, ancak tabi aradan yıllar geçtikten sonra özellikle bir e, aşk e, durumunda kendini bulunca bir aşk hikayesi sonrasında e, bir anlamda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor geçmişinden bir takım insanlar karşısına çıkıyor ve e, onu tanımaya ve e, bu sahip olduğu mucizevi durumu e, sorgulamasına yol açıyorlar yani e, Bana birazcık şeyi de hatırlattı. Son dönemde televizyon dizileri arasında, Amerikan dizileri arasında popüler olan Forever, Sonsuza e, Sonsuz diye bir e, dizi var. Orada da... E, Hem yaşlanmayan hem ölmeyen bir ana karakter vardı. Polisiye bir dizi olmasına rağmen. Burada da Adeline'in ölümsüzlüğü ve yaşlanmaması üzerine. Ama bunu birazcık daha dramatik ve romantik bir çerçevede el aldığını söyleyebiliriz. Lee Tolan Kriker'in filmi de bu hafta vizyonda. O da tabii... Pek çok e, geçmişe dönüşler, flashbacklerle dolu bir film bir taraftan. Müzikal anlamda da e, gidip geldiğini söylemek mümkün. Farklı dönemlerden, çağlardan e, müzikler de var filmde. Şimdi onlardan birini dinleyeceğiz. Bob Dylan seslendiriyor. Simple Twist of Fate. Därifrån dinlättek, Simple Twist of Fate. Bu hafta ny visiona gärand, The Age of Adeline. Ölumsuz älskfilmen de kulanande parcellar där ene evet, idem. Ja, 94.9 Acı Radio de sinefil programmandas inz, och sizlera bu hafta ny visiona gärand filmer i tanmta me devam mediorum. 9 yeni film var dediğim gibi ee, bunlardan 5'i yabancı, 2 yabancı filmle daha devam edeceğim bu ikisinin ortak özelliği ise ikisinin de canlandırma filmleri olması ee, ilk film Japonya'dan geliyor ee, ünlü Ghibli stüdyolarından çıkma ee, Marni oradayken adıyla bizde de vizyona giriyor O May De No When Money Was There İngilizce adı. Ee, Yone Bayashi yönetmiş bu filmi de ee, Hiromasa Yone Bayashi ee, Yaz döneminde geçen e, bir film bir yaz tatilinde e, şehirden uzakta e, büyük bir evde geçirmek üzere gönderilen yetimhaneden e, Anna'nın hikayesi Hokkaido'da deniz kenarında ıssız bir köye gönderiliyor Ve de günlerini burada terk edilmiş eski büyük bir binada geçireceğini düşünüyor anla tek başına olacağını. Ama e, son derece şaşırtıcı bir biçimde sürpriz bir biçimde hiç e, tahmin etmediği e, bir arkadaş buluyor burada bir dostluk buluyor. Köyden e, Marnie adlı kendi yaşıtı akranı bir kızla tanışıyor ve bu iki küçük genç kız arasındaki ilişki üzerine Marnie oradayken when Marnie was there kısa sürede kaynaşıyorlar ve çok iyi arkadaş oluyorlar ama tabii bir noktada geliyor ayrılmaları gerekiyor Marnie oradayken yine Ghibli stüdyolarının taşıdığı o Amerikan vari canlandırma formatının çok dışında çünkü sadece küçük çocuklara yönelik bir film Olduğunu söyleyemeyiz yetişkinlerine çok büyük keyif alacağı bir film hatta çok küçüklerden ziyade birazcık daha hani genç yetişkin dediğimiz bu young adult dediğimiz e, kategoriye de hitap eden e, filmlerden biri minoradayken e, mutluluk dostluk neşe gibi şeyler olduğu gibi üzüntüler sıkıntılar ve hayatın farklı meselelerini de Ortaya koyan filmlerden biri. Bu da zaten Japon canlandırma filmlerinin, özellikle Ghibli prodüksiyonlarının daha alışkın olduğumuz Disney ve Pixar animasyonlarından daha farklı bir yere koyuyor. E, i̇kinci film ise bu hafta ikinci canlandırma filmi ise e, o da hani e, enteresan bir film. Çünkü e, yapımcısı e, Guillermo del Toro ünlü sinemacım. ...İspanyol sinemacı, ee, Amerikan yapımı olmakla beraber yapımcısı Guillermo del Toro... ...yönetmen koltuğunda da Jorge Gutierrez'i görüyoruz. Ve e, dolayısıyla ortaya çok farklı bir görsel türde bir canlandırma komedisi çıkarmışlar. Book of Life hayat kitabı adıyla bizde vizyona e, giriyor. Burada da Manolo adında e, genç bir adam... Bir taraftan ailesinin beklentilerini karşılamak istiyor ama öbür taraftan da hani kalbinin sesini dinleyip e, hayatı boyunca e, atılmak istediği maceraya da atılmak istiyor. Bir taraftan bu ikisi hani çatışıyor. E, tüm bunları düşünürken e, aslında hani kasabasını da korumak istiyor. Bir de aşkı var hani çok da aşık ona ama kendini hiç beklemediği bir öte dünyada buluyor. Ee, onunla beraber en yakın arkadaşı Joaquin'le beraber e, çok büyük maceralara atılıyorlar. Hayat kitabı da bunun e, hikayesi. Çok renkli bir canlandırma e, dili olduğunu söyleyebiliriz e, hayat kitabının. E, özellikle daha küçük e, dinleyicilerimizin de. Aileleriyle beraber hoşlarına gidecek müzikli renkli bir canlandırma bu hafta Amerikan yapımı ama İspanyolların hem oldukça parmağı var hem de onların görsel dilini de filmde görmek mümkün. Şimdi bu filmden bir parçayla devam edeceğiz Diego Luna ve Zoe Saldana birlikte seslendiriyorlar No Matter Where You Are. It holds you up and lifts you high so you stand tall I won't let you go No one can take your place Oh, a couple fights and lonely nights Don't make your right to let it go to waste And I won't let you fall I am better than forever Nothing can stop Diego Luna ve Zoe Saldana'dan birlikte dinledik. No matter where you are, I'll be there dediler. Sen nerede olursan ol, ben oraya geleceğim. Bu hafta yeni vizyona giren hayat kitabı The Book of Life filminde kullanılan parçalardan biriydim. Evet, bu hafta dediğim gibi 9 tane film var oldukça kalabalık bir vizyonumuz var ve birbirinden çok farklı türde filmler var. İki tane canlandırma filmi var biraz önce bahsettiğim gibi ama tabii iki tane de çok spesifik tür filmimiz var. Onlar da korku türünden geliyor. Biri Amerikan yapımı Aslında ikisi de devam film, ikisinin de ortak özelliği devam filmi olmaları. Amerikan yapımı olan film Insidious Chapter 3, Ruhlar Bölgesi Bölüm 3 adıyla bizde de vizyona giriyor. Insidious serisinin biri ve ikisinin e, akabinde, üçüncüsü de bu hafta itibariyle vizyonda. Yönetmen koltuğunda Lee Wennel yer alıyor. Başrollerde Dermot Mulroney, Stephanie Scott, Angus Sampson ve Lee Wennel yer alıyorlar. E, Dermot Mulroney hani birazcık daha... Tanıdık bir isim genelde bu tarz korku filmlerinde çünkü pek tanıdık yüzlere yıldızlara yer verilmiyor. Ee, Insidious filmlerinin önceki e, filmlerinde de e, yer alan konuların burada da devam ettiğini söyleyebiliriz. Insidious e, genel olarak hani korku şeyinde... E, Türünde, Alt türünde e, beğenilen bir seri olarak devam ediyor. Dördünü beşinde görebilecek miyiz? Ondan çok emin değilim ama e, burada yine e, ruhlar tarafından e, rahatsız edilme, ruhlardan kurtulamama e, hikayesi var. Genç kız, e, bir genç kızımız var Queen adında. Vefat etmiş olan annesinin kendisiyle temasa geçmeye çalıştığını hissediyor bir biçimde. Ve de bu konuda kendisine yardımcı olmak üzere bir medyum arıyor. Yetenekli bir medyum arıyor. E, Elize adında birini buluyor. Ancak geçirdiği bir kaza sonrasında evde dinlenmek zorunda kalınca e, yatak odasında e, doğaüstü bir varlığın saldırısına uğruyor. E, bu arada babası da e, Elize'den. E, Queen'e yardım etmesini istiyor bu onu rahatsız eden ona musallat olan e, ruhlardan kurtulabilmesi için Ruhlar Bölgesi bölüm 3 bu hafta itibariyle vizyonda Yerli Korku filmimiz ise bu hafta Şeytanı Racim 2 İfrit adıyla vizyona giriyor Murat Toktamışoğlu yönetmiş bunu da başrollerinde Firuze Gamze Aksu, Derya Deniz Değirmenci, Emre Kılıç ve Lara Çelebi yer alıyorlar Burada da küçüklüğünden itibaren yetimhanede büyümüş bir genç kadın var Aslı adında. Çocukluk ve ergenlik dönemlerini oldukça zor bir biçimde geçirmiş. Ancak o çocukluk döneminde kendisine musallat olmuş olan bir işte güç yıllar sonra onu tekrar rahatsız etmeye başlıyor. Yakın arkadaşı ve nişanlısı da onu bu kabuslardan kurtarmak üzere ellerinden geleni yapmaya başlıyorlar. ...yine böyle şeytani bir takım ruhlar ve güçlerle e, mücadele filmi... ...Şeytanı Racim 2, İfrit bu hafta vizyonda. Onun dışında üç yerli yapım daha var bu hafta. E, vizyona giren bunlardan biri yola çıkmak, Evren Erdem yönetmiş... ...başrollerinde Ruhi Sarı, Ozan Bilen, İrem Altuğ ve Aysan Sümercan'ı yer alıyorlar. Bu filmde... E, Kesişen hayatlar hikayesi diyebiliriz. Ee, kısaca farklı farklı yerlerden çıkıp farklı hikayelere olan bir grup insanın Konya'da bir otelde yollarının kesişmesi üzerine bir tarafta bir bar fedaisi olan Samet var. Ee, i̇şte annesinin artık hani onun bakımına muhtaç olduğunu duyunca erkek kardeşini alarak işte Konya'ya doğru yola çıkıyor. Öte yandan Bursa'da yaşayan Ayşe adlı genç ve güzel bir kadın var. İlkokul çağında bir kız çocuğu var ee, ama kızın ilkokulundaki güvenlik görevlisi görevlisiyle e, kocasının arasında Ee, bir anlamda kalıyor ee, ve bunun üzerine o da bu güvenlik görevlisiyle beraber Bursa'yı terk ederek Konya'ya doğru yola çıkıyor. Bu insanların yolda bir anlamda kesişen hayatları üzerine bu hafta vizyonda yola çıkmak filmi. Bir diğeri de Beni Götür e, bu hafta vizyona giren yerli yapım. Avni Kütükoğlu yönetmiş Beni Götür'ü de başrollerinde Vural Çelik. Çiğdem Su yolcu, Gürol Güngör ve Hakan Türkşen yer alıyorlar. Beni de götürdüğü ise e, sevdiği e, erkeğe, Ali'ye kavuşamayan Ayşe e, amcası ile yengesinin yanında yaşamakta. E, ancak e, Ali yaşadıkları köyü terk edip nereye gittiği konusunda da Ayşe'ye bir bilgi vermeyince amcası Ayşe'yi gönülsüz de olsa... E, Ahmet adlı biriyle evlendiriyor Akabinde Ahmet'in Kötürüm kalması üzerine Ayşe ona bakmak zorunda kalıyor Aklı tabii bir türlü Geri gelmeyen Ali de bir yanda Ama bir gün kapı çalıyor Ve Ali geri gelmiş oluyor Beni de götür ee, Hem birazcık Rızası dışında istemediği evlilikler yapmak zorunda kalan e, kadın karakterler üzerine hem de imkansız e, aşklar üzerine e, bir yerli yapım bu hafta vizyona giren. Bu hafta bir de yerli komedimiz var. Olur inşallah. Tolga baş yönetmiş bunu da. Başrollerinde Çetin Altay, Arzu Yanardağ, Mesut Yar ve Ayhan Rüzgar yer alıyorlar. Evet, Mesut Yar daha ziyade televizyonda sunucu, program sunucusu olarak tanıdığımız bir isim. Burada bir sinema filminde de karşımıza çıkıyor. Olur inşallahın temel e, meselesi e, yine e, son dönemde alışkın olduğumuz bu yerel yerli komedilerden biri. Belli bir yöreye ait. E, hani Argo'ya küfre belli bir noktada dayanan e, ve bunun üzerinden komedi yapan bir film. Yerel bir televizyon projesi için. Belediye başkanım Antalya'nın Göbelek köyüne gidiyor. Orada e, köylüleri yerel bir televizyon kanalı kurmaları için teşvik etmeye çalışıyor. Köylüler tabii işin ucunda para vermeleri gerektiğini fark edince bu işten yan çizmeye çalışıyorlar. Ama e, bir takım aksilikler üzerine bu işe olur demek zorunda kalıyorlar. Bir yandan da çocukluğunu köyde geçiren Arzu Yanarda canlandırdı Zeynep karakterinden de yardım istiyorlar bu işi kotarabilmek için. Olur inşallah filminde. Evet bu hafta yeni vizyona giren 9 yeni filmimizden bahsettim. Şimdi bunlardan biri olan Maryne oradayken filmi Japon e, canlandırması Ghibli stüdyosundan onun e, ana parçasını dinleyeceğiz. Priscilla'n seslendiriyor. Fine on the outside. many friends growing up, so I learned to be okay with just me, just me, just me, just me. Hej İşte la dinledik. Fine on the outside bu hafta yeni vizyona giren Mani oradayken filminin parçasıydı dinlediğimiz. Evet bu hafta 9 yeni film var vizyona giren dediğim gibi ama onun dışında alternatif gösterimler de dolu dizgin devam ediyor. Yeni başlayacak festivalimiz var. Dolayısıyla oldukça yoğun bir program bizi bekliyor. İstanbul Modern'de Kuzeyli Filmler Festivali 14 Haziran'a kadar devam ediyor. Onu hatırlatmış olayım. Ee, bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri izleyebilirsiniz. Bu Kuzeyli Filmler Festivali'nde İskandinav sinemasının dünya çapında öne çıkan yepyeni filmleri Bir araya getirilmiş sinefiller için Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç sinemalarının son dönemde en ön plana çıkmış en dikkat çeken filmleri bir arada yer alıyor. İşte Norveçli yönetmen Bent Hamer'den, İsveçli yönetmen Roy Anderson'dan, yine Suzanne Beer'den filmler izleme şansınız var. Yarın cumartesi günü saat 13'de ikinci bir şans filmi var. 15'te kar yağmadan önce. 17'de ise Oslo'da bir geceyi izleyebilirsiniz. Pazar günü yine saat 13'te başlıyor gösterimler. Bela Parkı 13'te 15'te Krala Mektup ve 17'de Çömez filmlerini izleyebiliyorsunuz. Bu arada Krala Mektup da ııı e Bir anlamda Türkiye premierini yapmış olacak ee, bu Kuzeyli Filmler Festivali'nin program konuğu Hişam Zaman'ın son filmi bu da. Kendisi de e, bu filmin Türkiye premieri için burada yer alacak ve e, cumartesi günü e, filmin pardon pazar günü filmin gösteriminden sonra e, soruları yanıtlayacak. E, Hişam Zaman'da Krala Mektup filmiyle. Krala Mektup filmi ilk önce aslında İstanbul Film Festivali zamanında gösterilecekti ama festivaldeki ortaya çıkan sansür uygulaması sonrasında filmini çeken yönetmenlerden biri Hişam Zaman. Dolayısıyla bu filmi Türkiye'de ilk kez bu vesileyle gösterilmiş olacak İstanbul Modern'de. Evet İstanbul Modern'de dediğim gibi Kuzeyli Filmler Festivali 14 Haziran'a kadar devam ediyor. Ee, öte yandan Pera Müzesi'nde ise 28 Haziran'a kadar devam eden Tam Benlik İngiliz Sineması'nda cinsiyet ve kimlik programı da 27 Mayıs tarihinde başladı ve devam ediyor. Müzede yer alan Grayson Perry Küçük Farklılıklar sergisi kapsamında hazırlanmış bir program Tam Benlik. Dolayısıyla oldukça ilginç filmler var. Seçkide hem belgesel filmler hem kurmaca filmler var. Her biri birbirinden dikkat çekici. Bir kısmı önceden çok iyi bildiğimiz filmler... E, ...Breakfast on Pluto ya da Kinky Boots gibi... ...değişik dönemlerde izleme şansımızın olduğu. E, ama onun dışında bir bizde mini dizi e, olarak yayınlanan işte kadife dokunuşlar da var Tapping the Velvet e, ya da belgeseller Transsexual Teen Beauty Queen Genç Trans Güzellik Kraliçesi ya da Dream Girls Rüya Kızlar gibi e, Çok konuşulan, çok bilinen ve beğenilen e, belgeselleri de bu e, gösterim kapsamında, bu gösterim programı kapsamında izleme şansınız var. Pera Müzesi'nde dediğim gibi 28 Haziran'a kadar devam edecek. İngiliz sinemasında cinsiyet ve kimlik programı. E, tabii e, esas bizim beklediğimiz... Son dönemde e, ve 13 Haziran tarihinde başlayacak olan 18 Haziran'a kadar sürecek olan İstanbul'un belgesel günleri Dokümentarist 8. İstanbul belgesel günleri çok yaklaştım. E, ve bu sene hakikaten çok e, güzel bir program hazırlamışlar yine. Dokümentaristin özelliklerinden biri biz burada hep açık radyoda anlatmaya çalışıyoruz. Bunu özel sponsorlardan ya da Kültür Bakanlığından destek almıyorlar. E, hani bu istemedikleri için değil aslında ama e, bu sekizincisi gerçekleşiyor bu sene ve bunca sene boyunca hakikaten e, pek çok diğer festivalle karşılaştırıldığında neredeyse sıfır bütçeyle organizasyonun, organizatörlerin ve gönüllülerin desteği sayesinde hazırlanan ve ayakta kalan bir festival İstanbul Belgesel Günleri e, bu sene Hem klasikler var, hem yeni filmler var. Ama bence en önemli bölümü e, bu seneye özel hazırladıkları sansüre takılan filmler başlıklı seçkileri. Çünkü e, hakikaten Türkiye'de değişik dönemlerde belli bir şekilde sansüre takılıp seyircisiyle buluşamayan e, belgeselleri burada bir araya toplamışlar. Öncelikle Nisan ayında İstanbul Film Festivali'ndeki gösterimi Kültür Bakanlığı'nın müdahalesiyle son anda iptal edilen ve ardından da geniş kapsamlı bir ...sansür tartışmasına yol açmış olan Bakur filmi, e, Kuzey filmi gösterilecek. Çayan Demirel ve Ertuğrul Maviyoğlu'nun birlikte yönettikleri. Onun dışında yine e, Çayan Demir'in uzun süre sansüre karşı hukuk mücadelesi vermiş olduğu bir diğer belgeselim. Dersim 38 de gösterilecek bu kapsamda. E, bu seçkide e, Gezi direnişini konu... ...alan ve 51. Altın Portakal Film Festivali'nde de sansüre uğrayan Rayan Tuvi ...yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek filmi tekrar gösterilecek. E, Aydın Orağ'ın yönettiği bir başkaldırı destanı Berivan... E, ...o da gösterilecek ki o da hakikaten bu eser tescil e, belgesi alamama e, vesaire konularında çok e, çekmiş bir film... E, The Night It Rained, Köpeklerden Nefret Ederim gibi belgesellerde değişik dönemlerde sansüre uğramış filmler olarak bu bölümde gösterilecek. Festivalde Ermeni soykırımının 100. yılı dolayısıyla soykırıma dair tanıklıkları ve toplumsal belli konu edilen filmlerin yer aldığı Yüzyıllık Sessizlik adlı bir seçki de yer alıyor. Onu da hatırlatmış olalım. Bu sene festivalin dikkat çeken bölümlerinden bir diğeri de müzik ve dans belgeselleri. Özellikle e, müzik belgesellerine ve dans belgesellerine meraklı olan bu sanat e, türleriyle ayrıca ilgilenenlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. E, bu bölümde dünya premierini İstanbul'da dokumentariste yapacak olan One Million Steps filmi var mesela... Mariani adlı bir dansçının Gezi direnişi sırasında gerçekleştirdiği Performanslara e, Yer veriyor e, Oldukça enteresan e, Bir film dansı müziği ve Gezi ruhunu birleştiren bir yapım e, Onun dışında dünya Premierini yapacak bir diğer filmde de İstanbul'dan mülteci olarak yaşayan Kongolu reggae müzisyeni Enzo Ika'nın hikayesini Anlatan mülteci İşte buradayım Refugee Here I Am filmi Eee Bu filmin yönetmenliğini de e, Enzo Icah'la beraber İsveç'te yaşayan Türkiye'li yönetmen Eda Elif Tibet birlikte gerçekleştirmişler. Onlar da filmin gösterimine katılacaklar. Festivalin bu seneki onur konuğu ise e, İsveçli belgeselci Stefan Yarl. O da festival e, boyunca e, belgeselcinin bu yönetmenin İsveçli belgeselcinin pek çok filmi. E, ...gösterilecek... E, ...böyle iyi bir retrospektif için... E, ...bu seneki dokumentaristi... ...kaçırmamak gerekiyor... ...Stefan i̇şte Yarlı'nın e, eserleri için... ...Mercek Altında... ...Avusturya başlıklı bölümde ise... E, Avusturya'dan e, belgeselcilerin filmleri İstanbullu sinema severlerle buluşacaklar. E, bu sene e, aynı zamanda İstanbul Film Festivali'nde bakura destek olmak için yarışmadan çekilen filmlerin de bir kısmı e, Dokumentaristin Türkiye Panoraması bölümünde yer alacak. E, arada izleme şansı bulamamış e, dinleyicilerimiz için yollara düştük. Komşu komşu Hu Gavur Mahallesi, Haziran Yangını ve Koloni filmleri de e, nihayet İstanbul'u sinema severlerle buluşacaklar bu bölümde. E, Dokumentarist bu sene yine çok dolu bir programa sahip. www.dogumentarist.org adresinden detaylı programa e, ulaşmanız mümkün. E, Dokumentarist 8. İstanbul Belgesel Günlerim. 18 Haziran'a kadar devam edecek. 13 Haziran'da başladıktan sonra. Şimdi bir müzik arası verelim tekrar ee, ve haftanın e, yeni e, filmlerinden Saint Laurent'da, Yves Saint Laurent hayatını anlatan biyografik filmde kullanılan parçalardan birini dinleyelim. Creedence Clearwater Revival'dan geliyor. I Put a Spell on You. Eden's Clearwater Revival'dan dinledik, I Put A Spell On You, bu hafta yeni vizyona giren Saint Laurent, Yves Saint Laurent biyografik filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet, 94.9 açık radyoda Sinefil programının artık son dakikalarına giriyoruz. Bu hafta dokuz yeni filmimiz vardı. Dördü yerli beşi yabancı olmak üzere. Onlar dışında da İstanbul Modern Peram Müzesi gibi platformlardaki özel gösterim programlarından bahsettim. Bir de tabii ki Ayın 13'ünde 13 Haziran'da başlayacak olan 8. Dokumentarist İstanbul belgesel günlerinden bahsettik. Onunla ilgili de şimdiden programınızı yapabilirsiniz. Programımızın sonunda bu hafta yine haftanın yeni filmlerinden birinden bir şarkıyla veda edeceğim sizlere. The Age of Adeline ölümsüz aşk filminde kullanılan parçalardan biri bu da The Antlers grubu seslendirecek Drift Dive'ı. Teknik Masada Ömer'e ve bu haftaki program destekçimiz Şule Arslan Anadolu'ya çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler.